Küçük karabalık bir sabah erkenden uyanır ve annesini de dürterek uyandırır. Şaşkınlıkla uyanan annesi ne olduğunu, neden sabahın bu erken saatinde bu şekilde uyandırıldığını sorar. Küçük karabalıkın cevabı ise yaşadıkları çağlayandan çok daha ötesini, denizi, okyanusu merak ettiği, bunun için de bir geziye çıkıyor olduğudur. Anne balık başta ne olduğunu anlayamaz, anladığında ise derhal vazgeçmesini söyler. Fakat küçük karabalık çok kararlıdır. Annesiyle konuşmalarını duyan komşuları da bir araya toplanır. Küçük karabalığın isteğini duyan komşuları sinirlenirler çünkü bu küçük akarsuda doğup büyüdüklerinden dolayı büyük denizleri, okyanusları keşfetme fikri onların gözünü korkutmaktadır. Küçük karabalıka eğer buradan giderse bir daha geri dönemeyeceğini, dönerse onu öldüreceklerini söylerler. Anne balık çok üzülür fakat olan olmuştur bir kere. Küçük karabalık annesi ve birkaç arkadaşı ile vedalaştıktan sonra hemen yola koyulur. Büyük bir macera onu bekliyordur. Başkalarını korkutan şey onu heyecanlandırıyor ve mutlu ediyordur. Küçük karabalık yüzerek çağlayanın en ucuna gelir ve kendini aşağı bırakır. Kendine geldiğinde kendisini bir gölün içinde bulur etrafını incelemeye başladığında, bir sürü minik kara balıkçıların suyun içinde kaynamakta olduğunu görür. Balıkçıklar küçük kara balıka kendilerine iri başlendiğini, büyüyünce kocaman birer kurbağa olacaklarını söylerler. İri başlar kendilerini çok üstün görmekte, gölün en güzel balıkları olduklarını söylemekte ve küçük karabalıkı hor görmektedirler. Küçük karabalık iri başlara kendilerini bu kadar beğenmemeleri gerektiğini onlardan çok daha güzel balıklar olduğunu söyler. onlar böyle konuşurlarken kocaman bir kurbağa gelip küçük karabalıka yavrucuklarının aklına böyle saçma sapan düşünceler sokmamasını söyler ve onu kovalamaya başlar. Küçük karabalık kaçmaya başlar ve sonunda kendini bir dere yatağında bulur. Burada da bir yengeç ve bir kertenkele ile tanışır. Yengeçten uzak durur, çünkü her an onu kıskaçlarıyla yakalamaya hazır görünmektedir. Küçük kara balık, yengeci görmezden gelerek kertenkele ile sohbete başlar. Kertenkeleye pelikanlar, testere balıkları ve balıkçılar hakkında ne bildiğini sorar, çünkü evden ayrılırken arkadaşları ona bunlar hakkında dikkatli olmasını öğütlemişlerdir. Kertenkele pek bir şey bilmemektedir. Fakat küçük karabalıka eğer bir pelikana yakalanacak olursa kesesini yırtarak kalabileceği bir bıçak hediye eder. Küçük karabalık kertenkeleye teşekkür eder ve yüzerek önce bir ırmağa, sonrasında ise denize ulaşır. Yolculuğu sırasında birçok canlıyla karşılaşır. Denizde minik balıklarla sohbet ederken bir balıkçıl gelerek onlar ne olduğunu anlamadan hepsini yutuverir. Küçük balıklar hemen ağlaşmaya başlarlar. Fakat küçük kara balık onlara ağlamamalarını, birlik olurlarsa oradan kaçabileceklerini söyler. Sonunda aklına bir fikir gelir ve kıvranıp debelenerek balıkçılı gıdıklamaya başlar. Balıkçılın ağzı gülmek için açıldığında ise küçük balıklar kaçıverirler. Balıkçıl korkunç bir halde denizin dibine sürüklenir ve küçük kara balıkı o günden sonra bir daha gören olmaz.